Çıkkası Kainat Bugün 17 Şubat Perşembe Yıl 2011 Ay 2 Gün 48 Kasım 102 1432 Hicri Rebiyulevvel 14 1426 Rumi Şubat 4 Türk Medeni Kanunun Kabulü 1926 Fırtına Günün Sözü Bir Gün Adaletle Eylemde Bulunmak 60 Yıllık ibadetten Üstündür Hazreti Muhammed Günün Tarihi İki yıl önce bugün 17 Şubat 2009 tiyatromuzun doğa yerlerinden Gazan Ferozcan İstanbul'da vefat etti. 338 yıl önce bugün 17 Şubat 1673'te Fransa'nın ve dünyanın en büyük komedi yazarlarından biri olan Molière son temsilini verirken sahnede öldü. Molière'in Zora Zoraki Hekim, Tartüf, Kibarlık Budalası isimli piyesleri sahnelerimizde oynanmıştır. Yemek Listesi Gün 48 Etli Nohut, Pilav, Turşu, Elma Kompostosu Büyük Saatli Marif Takvimi Blankets on the floor. my pillow upside down. I never, never tossing and turning, turning and tossing toss and turning Jumped out of bed, turned on the light. I pulled down the shade, went to the kitchen for a bite up the shade, turned off the light, I jumped back into she it was the middle of the night, <laughs> the clock downstairs was striking four, couldn't get you walk to of my heart, I heard the nook man at the door. herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve onun Açık Gazetesi Açık Gazete programı başladı saat 8'i 5 geçiyor. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet bir günaydın da kime dedik? Babe Lewis 1927'de bugün doğmuştu. Rock and Roll ve rhythm ve Blues dallarının önemli isimlerinden birisi. Onun en ünlü parçasında çalarak doğum gününü de kutlayan 1927'de bugün doğmuştu kendisi Kentucky'de. Tossin and Turning bütün gece yatakta döndüm, durdum diyor. O aşk sıkıntısından bahsediyor esas itibariyle, anksiyeten ama dünyada da epey bir hareketlilik var. Şimdi dünyanın durumuna kısaca bir göz atalım nasıl yapacağız bilmiyorum ama 2011 bayağı tarihi bir yıl olarak karşımıza çıkıyor besbelli bu. Orta Doğu'da da ve Kuzey Afrika'da Tunus'ta başladık Mısır'a geçti. Oradan da bütün bölgede Libya, Bahreyn, İran son ülkeler bu dalganın altında kalan büyük alttan yükselen bir halk dalgası var. Başkan Obama'da, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'da İran'ın mesela İran'da protestocuların üzerinde açıkça kınadı İran'ın evet. yüklenmesini, bastırmasını. Hem Clinton hem Obama'dan bu yönde kınamalar geldi. Bahreyn hakkında bir şey söyledi mi? Benim bildiğim kadarıyla hayır. Ben de görmedim doğrusu. İki yüzlü bir politika izliyor. Yani çünkü Bahreyn çok yakın bir müttefiki. Orada beşinci filonun üssü olarak kullanılıyor bu krallıkta. Ve pazartesiden bu yana iki kişi ölmüştü. Yeni ölüm haberleri de geliyor. Ve aslında söylememesi de ilginç Obama'nın Bahreyn hakkında bir şey. Çünkü oradaki halkın talepleri de öyle e, ABD açısından değerlendirildiğinde en azından atla deve olmaması gereken şeyler yani işte e, siyasi mahkumların serbest bırakılması Daha fazla iş ve ev e, Daha temsiliyet gücü yüksek ve kuvvetli bir parlamentonun oluşturulması Halk tarafından oluşturulan bir anayasa Yazılan bir anayasa Ve de e, 40 yıldır görev yapan e, şey Halife Bin Salman Al Halife'nin başında olmadığı bir hükümet Evet ama bu Amerika'nın de destekleyeceği bir şey ama daha sonra önce devrimciler, e, yani oradaki isyancılar devrim olduktan, devrim olduktan sonra, sonra destekleyecek. O zamana kadar, halk ayaklanana kadar ve bunu başarıya ulaştırana kadar e, Noam Chomsky'nin de bence gayet isabetli bir şekilde ifade ettiği gibi çağın önde gelen düşünürlerinde sessiz kaldığı sürece kitleler hiç sorun değil. Onların talepleri, on. Başka e, diktatörlerin e, istedikleri önemli. Sonra seslerini çıkarttıkları zaman durum belki değişebilir. Yani her tarafta aslında Cezayir'de de bir dizi dalga vardı ve yüzlerce kişi tutuklandı e, ve deli gibi korkarak kaçıyor. Running Scare şarkısını çalmalıyız bir dahaki sefere. Herbison'dan. Yani Cezayirli bir blogcu ve aktivist Elias Filali öyle demiş. Yani kaçıp gidiyorlar diye. Bunu El Cezire'de de gördüm. hayatımda bütün hayatım boyunca 25 yaşlarında bir aktivist bu. Muhalif bütün hayatımda bu kadar çok polisi bir arada görmedim. Kimse de görmemiştir diyor. Cezayir'de 35-40 bin kişilik filan polisten bahsediliyor. Yemen'de de bir haftayı buluyor galiba gösteriler evet. Oradaki şeyleri de bakacağız Orada da başkan Ali Abdullah Salih'in 30 yıllık Diktatörlüğü şey. Hatta bir 41 yıl i̇şte Bahreyn'de Hatta 42'ye basıyor <gülüyor> Evet ama Bak Salih gidemiyormuş Washington'a bu ay Neden? Ziyareti varmış Gelecek ay Galiba iptal edecekmiş Daha doğrusu iptal et demişler Protestocular bakalım iptal edecek mi Çok önemli bir stratejik ortağı da Oh Amerika Birleşik Devletleri'nin Her bir tarafta gidiyor Bahreyn'de gösterileri polis dağıttı Çok kanlı şeyler oluyor aslında Elimizde de ona ilişkin bir ses kaydı da var Belki onu dinleme imkanımız olabilir Başkent Manama'nın Orada da şeyler göstericiler orayı da mekan tuttular Mesken tuttular kendilerine İnci Meydanı. İnci Meydanı. Geçiyor evet. ama polis e, müdahalesi sonucu boşaltılmış orası. Evet ama tekrar ele geçirilebilir. Çok e, ilginç, hakikaten tarihi bir döneme tanık oluyoruz. Bunun Türkiye'de de medyada bir tek aslında galiba Star gazetesi yakalamış. Devrim Ateşi yayıldığı başlığıyla sürmanşetten. Tunus ve Mısır'da başarılı olan devrimi rüzgarı İran körfezine uzandı. Libya, Yemen, Bahreyn ve İran'da on binler demokrasi için sokaklara indi demiş. Tek tek veriyor. Hatta Irak'ta da var işte ona da değiniriz. Ama öncelikle Bahreyn'de Manama'dan milletvekillerinde aralarında bir milletvekili ve iki eylemcinin devrimci de diyebiliriz belki daha sonra onlara. ''Kral ailesinin tüm bakanlıkları ellerinde tuttukları demokrasiden eser yok, özgürlükten eser yok.'' diye konuştukları bir ses var. The King family... They are cover all the ministries, okay? They are cover my uh, prime minister, prime minister chair is over 40 years, he's in the same. There is no freedom in Bahrain. There is no freedom, no democracy. And there is torture, and there is prisoners, and there is, the, the parliament is not straight. The government is not the main player, and the uh, political parties are not the main player. And the Department of state is not the main player people here are the main player they decide uh, their slogans they decide they decide the limits of their demands here evet bayağı kuvvetli bir isyan dalgasının orada da yükselmiş olduğunu duymak bu seslerden de amree'de özgürlük yok demokrasi yok ama işkence var şeklinde bir haykırışı da olmuştu bir göstericinin. Evet kraliyet ailesinin de tamamen bütün bakanlıkları elinde tuttu. Başbakan da dahil. İnci meydanında kamp kuran göstericilerden seslerdi bunlar. Fakat dağıtmış polis evet senin de dediğin gibi. Burada da belki fonda inci avcılarını finanç almamız uygun olabilirdi bizeden. Fazla ironi <gülüyor> olmasın. <gülüyor> Yani görgü tanıklarından 37 yaşındaki Fadıl Ahmet de polis çadırda Geceyi geçiren yüzlerce göstericiye Gözlerinin yaşına hiç bakmadan saldırdı Diyor Polisin müdahalesinden kaçan Mahmut Farahç Diye birisi de güvenlik güçleri Meydana bakan bir köprüden geldi Ve saldırı sırasında Birçok gösterici yaralandı Bu güvenlik güçleri lafı da hoş değil mi Güvenlik sağlıyorlar. Güvenlik gücü İşte bu da şey gibi Kaçak göçmen gibi sevdiğimiz laflardan. Kendi ile evet. çelişe. Evet. İnci meydanına yüzlerce kilometre uzakta da patlama sesleri duyuldu. Ve ambulansların, can kurtaranların siren seslerinin de duyulduğu belirtiliyor. Böyle bir şey. Sun Sünni hanedanın yönetiminde nüfusun çoğunluğu Şii. Amerika'nın beşinci filosunun ev sahibi. Körfez krallığı. 71'den bu yana görevde başbakan e, şey Halife bin Sallah el Halife o da zaten kralın amcası. Ama 2002'de e, anayasal monarşiye geçmişler. Monarşiden. Çok iyi. Heyecan verici bir şey. <gülüyor> Libya'da da ilginç şeyler oluyor. Arasında. Evet oradan e, Libya'ya geçelim. BBC'de manşet haberdi bu Bahreyn'deki durum. Evet. Yani, polisin Feci şekilde girdiği ve en az iki ölü var. İki ölü dünden verdiğimiz bir haberdir. Yani toplamda dört kişinin öldüğünü söyleyebiliriz. Yanılmayız herhalde. Bahreyn'de çok büyük şeyler. Takip etmeye devam edeceğiz. Bunu evet, Libya'ya gidelim diyorsun. Yani Libya. Beyda kentinde hükümetin istifası istemiyle düzenlenen gösterilerde müthiş şeyler olmuş. Ee, El Cezire'nin internet sayfasında El Cezire televizyonunun bu haberde görgü tanıkları ülkenin doğusundaki Beyda'daki gösterilerde güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda üç kişinin öldüğünü en az dört kişinin yaralandığını belirtmiş durumda. Libya'da tarihin en ...kıdemli diktatörlüklerinden biri olan 42. senesine, yani önümüzdeki birkaç günde galiba ya da ayda hatırlamıyorum tam ama 42 yaşını doldurmuş olacak. Yani diktatör. aslında dünya hanedanlık tarihine de baktığımız zaman hanedanlıklar tarihlerine belki bakmak gerekiyor. Ee, daha uzun süre hükümdarlık yapan e, birini bulmak Zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani ilk 5'e girer herhalde. Evet evet çok şey. Ama bir genç de. yaşta albay oldu. Yani darbe yaptı bir albay olarak. Onun için yaşı da fazladığı ama botokstan yüzü gözü tamamen değişmiş durumda. Ve herkese sağa sola da yani gayet eksantrik olduğu söylenemeyecek aslında. Eksantrik iddiasıyla sağa sola da şeyler veren. ...talkınlar veren, kendi aleyhimdeki gösterilere de katılırım diye zevzekliklerde bulunan... ...dün zaten devrimcilerin kazanacağını söylemiş. Öyle mi? Evet. Solitar'ın biri aslında. Ha, devrimcilerden kastı tabii ki. Kendisi. Evet. Evet, tabii. De, yani sosyal, yeşil Cumhuriyet kurduğunu falan iddia etti demokrasi. sosyist cemahiriye falan diyor... Fakat on, oradan da bir ses var elimizde, Libya'lı bir protestocu aktivist, protestolar hakkında bilgi veriyor, Fahur Aliya. Ona da bakalım şimdi. The security forces were taken by surprise. The protests were in so many streets. They used water cannons against the protesters. They drove their cars very fast toward them. They hit some of the protesters and some fell injured. The security forces arrested the injured and those who were trying to help them. Evet, bu Fahur Ali Al Elcah El galiba öyle okunuyor. Bu El Cezire'den, gene aldığımız bir El Cezire internet sitesinden aldığımız bir sesti. Burada da... Libya'daki galiba Bingazi kentindeki gösterilerden bahsediyor. Tam anlayamadım hangisi olduğunu ama e, yani göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 38 kişi yaralanmıştı ve aynı şeyi yani bir cep telefonuyla çekilmiş bir video vardı hatırlıyor musun Mısır'da? Evet. Arabayı sürüyordu korkunç bir süratle güvenlik güçleri ya da işte Mübarek'in güçlerine bağlı haydutlar İnsanları ezerek önüne gel yani böyle saatte 100 kilometreye yakın bir hızla suyu kalabalığın, kalabalığın, e, kalabalığın dalıyor, içine dalıyor. Yani. Orada da öyle o şeyler olduğunu söylüyor bu Libya'daki sesler Evet yani ama sistemler aynı galiba sonları da aynı olur inşallah. E, Dima Hatip'in bir e, Twitter'dan alıyoruz bir tespiti var bu konuda. Mısır Tunus değil dediler. E, şimdi de Libya Mısır değil diyorlar belli ki hiçbir zaman anlamayacaklar. Şeklinde bir yorum yapıyor. Bu arada haber merkezimizden de bir hatırlatma geldi. Dört yıl daha dayanırsa Kaddafi e, kanuninin rekorunu kırıyormuş. Muhteşem daha... yüzyıl. Evet. İki <gülüyor> binler. <gülüyor> evet, evet muhteşem yüzyıl iki binler. <gülüyor> evet. Güzel. Ee, Libya'da hükümet karşıtı gösteride de çatışma haberleri var. Başbakan istifa Başbakan istifa etsin diyorlarmış. Evet bir şey Mısır değildir demişti değil mi? Neresiydi söyleyen onu? Cezayir'deler söylemişti galiba. Yok e, Mısır'da işte mübarek ve yanları e, Mısır Tunus değildir. Cezayir'de Cezayir, Mısır ve Tunus değil. Evet, Cezayir Dışişleri Bakanı söylemişti. E, neyin ne olmadığına dair tespitler yapılıyor işte. Libya'da Afisiz... aslında Bilip... öfke günü de. O, tıpkı Mısır'daki gibi gazap günü de ilan edilmiş. Bu da BBC'den yeni bir haber. Yani iki en az iki şehirde büyük gösteriler, en az iki ölü var. Beyda şehrinde ve Bingazi'de de işte çok şiddetli. Arabalar filan sürüyorlar Gelelim Tahran'a Tahran'da da cenazede Çatışmalar var Başkent Tahran'da muhaliflerle Hükümet yandaşları arasında yine çık Çatışma çıktığını belirtmiş ama Bunu söyleyen İran Devlet Televizyonu Biz de bunu BBC'den alıyoruz Ve orada da Ölen Öğrencinin cenazesinde Yeni çatışmalar çıkmış Sanayi Cale adlı öğrenci Onu dün söylemiştik zaten Ahmedi Necattan da Ahmedi Necat göstericilere res çekmiş. Gösterileri organize edenleri cezalandıracağım demiş devlet televizyonunda. Düş, dış düşmanlar, mihraklarmış. Ee, şey, Nikenmen, Libya'da da öyle. Evet. Libya'da da öyle. Evet, dış mihraklar. Sanıyorum Cezayir'de de öyle. Mısır'da da öyleydi. Ömer ee, Paşa öyle demiş. Ömer Süleyman. O. Yani. Aynı dış mihrak olduğunu sanmıyorum en azından bayağı bir ciddi tek, bir çaba ve organizasyon. Tek bir kuyruk tek bir köke bağlayabiliriz herhalde kuyruğunda. Olabilir tabii. Ne koyarsanız ucuna bir şeyler çıkacaktır. Mükemmel İran halkını lekelemeye çalıştıklarını söylemiş Ahmedi Necat. Ne diyelim bir şey demeyelim ve Irak'a geçelim. Irak'taki gösterilerde Irak'ın Kut kentinde göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 3 ölü var. Kut kentinde çok sık şey görmüyorduk. Orada başka bir problem de var herhalde. Eylemciler vilayet meclisini kuşatmışlar. Ve göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma gene. Evet. Yani Irak'ta Saddam diktatörlüğünden sonra e, normalleşmesi alınamadığı için tabii e, çeşitli şehirlerde veya işte e, yerleşim merkezlerinde halkın e, yerel talepleri de var, yerel e, sorunları da var. Bunlar da bu şekilde e, su yüzüne çıkmış olabiliyor veya çıkma fırsatı bulabiliyor. Binlerce şey var. Ee binlerce kişinin üzerine gidilmiş oradaki şey dedi gösteriler sırasında da vilayet meclisini ateşe vermişler yalnız vilayet meclisini kuşatıp üstelik ateşe de vermişler oradaki sorunun herhalde 1100 bir yüzünden biri de artık son kötü yaşam koşullarının dayanılmaz hale gelmiş olmasıydı. Maalesef e, Irak'ta ufak çocukların küpeleri için öldürüldüğü. Evet ya. iki yaşında bir çocuğun da küpeleri için öldürüldüğü haberi vardı. Onu da geçelim. Ve son mu bu? Yemen'de. Yok. Yemen'de de var. Başka da var. Yemen'de de çatışmalar sürmekte. Sanaa'da Sana başkent ve devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in istifasını istiyorlar işte. 23 milyon nüfusun 23 milyonluk nüfusun %40'ının günlük geliri 2 doların altında. 2 dolar zaten bir şey geçinilemez bir geçim endeksinin altında kabul ediliyor, açlığa yakın. Nüfusun zaten üçte biri de 8 milyonu da kronik açlık halindeymiş. Yani sürekli olarak yatağa aç giren ülkeler bunlar ama Yemen'de de Terörle savaş devam ediyor Amerika'nın. Büyük desteği ver orada. 30 yıllık iktidarı biraz görevde 2013'te bırakacağım bekleyin dedi. Muhalefete de diyalog önerisinde bulunmuştu. Pek muhalefet galiba onu şey yapmamış ama çok ilginç bir şey söylemiş. Şimdi gitmezse ben gerçekten 2013'ü bekleyeceğim. Merak ediyorum. Ne oldu? Gün, Gündemin nasıl değiştireceğini mi? mi? Evet. Yani neler olacağını hakikaten merak ediyorum eğer şimdi gitmezse. Evet. Peki ben de şeyi söyleyeyim. Bölgede kargaşa yaratmaya çalışanlar kimmiş Yemen'de? Dış mihraklar? Nereden bildin? Tahmin. Ali Abdullah Salih aynen öyle söylemiş. Yabancı gündemleri olan kişiler bölgede kara, kara, kargaşa yaratmaya Amerika çalışıyor. Amerika mı acaba diye. yine? Ama Amerika'da da çok yakın ilişkileri vesaire var. Kim olabilir? Yani bir isim vermiş mi? Hayır, yabancı güçler. Avrupa Birliği çok yani bence hedefinizi küçük tutuyorsunuz. <gülüyor> Ülkelerin istikrar, ülkemizin güvenlik, bölgemizin ve ülkemizin güvenlik ve istikrarını hedef alıyor bu yabancı mihraklar. Mars'lar olabilir mi dünyalar savaşı? Ya çok bıkkınlık verici, iğrenç bir şey. Bu bu sohbeti daha fazla sürdüremeyeceğim. <gülüyor> Ürdün'de de hükümet karşıtı bir gösteri olmuş. Ürdün'ün ikinci büyük kenti İrbid'de. Baya iyi bir kapsama alanımızı geniş tuttuk ama evet. hepsi elimizde. Bu da Ajans France Presse haberi. İrbid'de yaklaşık 1500 kişi akşam namazından sonra Hükümetteki yolsuzlukları protesto etmek ve siyasi reform talepleriyle çıkmış yoksulluk ve baskıya karşı düzenlenen gösteride bir halk devrimi yapacağız demiş. Sonunda birleştik. Ulusal birlik bizim devrim çağrımızda birleşti, gerçekleşti demişler. İlginç. Evet. Suriye'de hiçbir şey yok burada. Onu da hatırlatalım. 19 yaşında bir blogucu casusluk suçundan dış mihraklarla 5 yıl hapse mahkum Suriye'de de reformlar konusunda kız. adım atılacağı vesaire söylenmişti. Mısır'da ilk isyanların başladığı günlerde, ama sonrasında demir yumruk yöntemi daha tercih edilir bulundu orada bir şekilde ve şu anda o demir yumruk sıkılmaya devam ediliyor işte casusluk suçlamasıyla. E, hapsiyatılan 19 yaşında bir genç kız orada var. da zaten orada da 40 yılı e, aşkın bir hanedanlık var Esad hanedan baba Esad öldükten sonra da oğul Esad ama genişte. hani bireysel olarak hani Kaddafi ile falan kesinlikle yarışamayacak bir şeyden bahsediyoruz daha kaç yıllık Beşir'in ama ikisini beraber ele alacağız Esad Baba ol Esad'ı bu durumda tabi ben, Bence ayrı kategoriler Bu arada e, Mısır'la ilgili Belki bir şeyler söylemek gerekir Mısır'da da e, ordunun Rolüne ilişkin Devrimden sonra olacaklara ilişkin Çeşitli spekülasyonlar yapılıyor Mısırların kendileri de yapıyor bunu biz de mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyoruz. Ama umut verici olan bazı şeyler de var. İşte ordunun grevleri yasaklamış olmasına rağmen grevler devam ediyor. Devam ediyor. Çok evet. önemli bir gelişme o. Peki Mubare'in ve oğullarının servetinin dondurulması konusundaki çağrılar bütün ülkelerde yapılıyor. Evet. Britanya'da e, yapmadılar. Britanya'da yapmadılar. Mübareğin servetinin yoğunlaşmış olduğu yerde zaten yapmıyorlar. Ee, görülen o AB çapında dondurulması e, söz konusuydu. İsviçre ama belki de yoğun olabilir bilmiyoruz henüz. Olabilir tabii Vakil onu e bakmak lazım aslında. En fazla olduğu yerlerden biri tabii Birleşik Krallık. Evet ee, orada ama daha dikkatli değerlendireceğiz falan gibi. ...iğrençlikler yaptı... ...İngiltere'de yönetim... Ee, ...şey... E, ...yani... E, ...fakat da şimdi şey başladı... ...Avaaz.org'da bir... ...kampanya başladı... ...internet üzerinden... E, ...ve... ...zaman doluyor... ...bütün dünya hükümetlerinin mübarekin... ...elindeki bu halktan gasp edilen paraları... ...cevellezi edilen şeylerin... Dur, ...dondurulması gerekiyor... ...diktatörlerin bu çalıntı... ...servetlerine... E, ...ortadan kalkmadan önce... ...bir dizi böyle bir labirent... Ka, e, ...yarı karanlık... ...banka... ...kasa labirentlerinde kaybolmadan... ...buharlaşmadan önce el konması lazım... Deniyor. Ee, İsviçre yaptı ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinden de bakanlardan da destek vaadi geldi diyor. Zaten Avrupa Birliği içinde de tartışılıyor. Avrupa Birliği'nin ortak bir şekilde hareket etmesi e, konusu ama e, yani bir haftaya yakın bir zaman geçti. Evet ama bunu hızlandırmakta yardımcı olabilir. Avaz'ın e, şeyinin avaz.org'un şeyini internet sitesindeki şeyini Büyük anlamlı mı? Diyorum. Zaten kaybolmadıysa evet. Yani e, şunu oluruz. yapıyorlarmış. 500 bin imzayı bulursak diyorlar ki ben da daha imzalamadım bunu da itiraf edeyim. E, vakit bulamadığım için 500 bin ne ulaşırsak e, dilekçemizi şeye vereceğiz diyorlar. Yarın Paris'te G20 Maliye Bakanlarına vereceğiz bu listeyi. Onlar meseleye baksınlar diyor. Biz de adlarımızı hemen ekleyelim ve meseleyi de yayalım. Yani milyonlarca Mısırlı'nın günde 2 dolardan daha az bir parayla yaşamak eğer ona yaşamak denirse zorunda bırakıldığı bir yerde bu yolsuzlukların, bu ekonomik ekonomi uzmanlarının hesabıyla bu yolsuzlukları Mısır'a 6 milyardan çok kamu maliyesine zarar verdiği hesaplanmış mübareklerin kendileri zaten acayip bir miktarda dün de onun üzerinde durmuştuk iki oğlu ve kendisi ve ailesi diğerleri e, dünyanın en zengin adamı yapıyor 25 üst düzey yönetici de bunların arasında Ömer Süleyman var mı bizim adaş onu bilmiyorum ama Zaten soruşturma halinde bir milyarın üzerinde para cevellezi ettikleri için bazılarına yurt dışı yasağı kondu, seyahat yasağı konmuş durumda. Yani böyle bir milyonlarca Mısırlı hem riske ettiler hem de hayatlarını verdiler de demokrasi 365 kişi resmen açıklanmış evet. öldüğü Mısır'daki devrim sırasında. Az, az Şaka değil yani. Kesinlikle değil. Ve biz bizim yapabildiğimiz tek şey de işte burada bu mikrofonlardan ona desteklerimizi ve dayanışma taleplerimizi onlarla birlikte kalbimizin attığını söylemenin ötesinde pek bir şey yapamadık. Ama şimdi özel bir sorumluluğumuz var diyor Avaz'daki şeylerde, aktivistlerde ve en azından diktatörlüğün çaldığı milli değerleri Mısır halkının Paralarının iadesi için Kendi hükümetlerimize Ülkelerimize bastırabiliriz Batılıların elinde çünkü Çok uzun bir süreden Beri tolere edildi bu. Göz yumuldu buna Ve Mısırlılar zaten Hayatları pahasına yeni bir ulus kurma Çabasına girdikleri zaman O zaman bunun için en çok gerekli olan Kendilerinden çalınmış olan Şeylerin kaynakların Kendilerine iade edilmesi için Yani çok az Kişinin dünyada mümkün olduğunu düşündükleri bir rüyayı gerçekleştirirken onlar bir kendileri için bir gelecek yaratırken umut dolu bir şey. Ben, Alex, Rick'in, Mia, Revan ve David bütün Avaaz takımı adına böyle bir çağrı yolluyorlar. Avaaz.org'a tıklayıp oradan dilekçede de verebilirsiniz diyelim. Biz de yapacağız bu işi. Evet burada bir ara verelim sonra devam edeceğiz açık kaste Gene Pitney'den dinledik Town Without Petty Acımasız Kent Gene Pitney Bugün doğmuştu 1940'ta. Gene Francis Allen Pitney Asıl adı Amerikalı şarkıcı Besteci şarkı yazarı Aynı zamanda da çok maharetli biri Gitarist piyanist davulcu Ve şeyi de var Ses mühendisliği tarafı da var 2006'da hayata veda etmişti. Onun en ünlü şarkılarından aynı bir filmin de soundtrack'ini oluşturan yani müziğini oluşturan şarkısını dinleyerek onu da anmış olduk açık radyoda. Açık gazetede saat 8.40 yeni haberlerimiz de var. İyi ve kötü haberlerimiz var. Bir kere önce şeyle devam edelim herhalde. Son Bahreyn'den gelen tatsız bir gelişme. Evet, takip haber ediyoruz var. Ee, sosyal ağlardan Bahreyn'de Polis İnci Meydanı'ndaki veya ona Lulu Meydanı deniyor. Oradaki e, göstericileri, gösterileri dağıtmış ve avlıyormuş şu anda göstericileri. Ne demek ]lardan. avlamak? Vallahi işte Twitter'dan alabildiğimiz bu kadar. Ama sokakta herhalde e, işte bireysel grupları veya ufak grupları e, dağıtmaya çalışıyor, tutukluyor şeklinde ilerliyor. Hiç hakikaten kasıtlı söylememiştim İnci Avcıları lafını söylerken. Zevzekçe bir espriydi ama maalesef Hayat sanatı ta taklit ediyor olmuş anlaşılan yani gerçek bir evet. avva dönüştü Peki Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şey yok hayır Bir ses, ses tek kelime ses, yok Ses de yok hayır kesinlikle tek ee, ses Eğer çok nefesi. fazla kanlı olursa e, bu müdahale yani Çok fazla kanlıyı da tırnak içinde kullanıyorum hani Zaten şu ana kadar ölen yaralanan birçok insan Dört var Dört ama... kişi öldü ya bizim hesabımız yanlış değilse en az Evet ee, işte yeterince ses getirirse olan biten bir itidal çağrısı gelebilir yarın o kadar. Evet gene Chomskiy'e dönüyoruz yani halklar. Önce, önce despotu destekle dalga dönerse o zaman Halk saf değiştir. Saf değiştir son anda. Evet çok yani berbat bir sınav vermekte devam ediyor Amerika ama belki de iyi bir şey bu. Yani bütün o efsane yani en azından Bahreyn'dekilerin filan arkasında da Amerika'nın olduğunu kimse söyleyemeyecek herhalde. Ama engellemek için de hiçbir şey yapmıyor. Son derece vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bu arada Dünya Bankası'ndan da gıda fiyatlarının korkunç tehlikeli bir düzeye çıktığını da Bildirdiğini söyleyelim bir kötü de oradan. Küresel ölçüde tehlikeli düzeylere çıktığını belirtiyor. Ve geçen haziran ayından bu yana 44 milyon insanı yoksulluğu alanına itmiş olduğunu söylüyor. Bu da kötü haber. İyi haberlere gelelim. O zaman bir kere Japonya'da balina avcılığını an. ...yasaklamış Japonya evet, Nihayet e, yasakladı. Uluslararası baskı vardı Japonya'nın üzerine uzun süredir bu konuda. E, en sonunda bu yönde bir adım atıldı. Bilimsel araştırmalar adı altında... pürküpür küpür yemeye devam ediyorlardı. Bütün dünyayla dalga geçer şekilde. Neyse bunu... Yani, Gerçi şeyde tartışılmalı ayrı bir programda belki. hani e, Herhangi bir şekilde bir hayvanı yemekle... ...balina yemek arasında... ...ilkesel olarak bir fark var mı? bu da e, Hayır. Ama şeyi türü tükenmekte olan bir, tükendiği açıkça belli olan bir hayvan. Hayır ben bilimsel araştırmalar yapacağım diye çocuk menülerine kadar sokan bir ikiyüzlülüğün de karşısındaydı işte bütün o şeyler. Evet. Sea Shepherd gemisi mesela fena halde bastırıyordu. The Cove diye de çok, Koy diye çok hoş bir film vardı. Onların etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Evet. Evet yani sonuç veriyor, mücadele sonuç veriyor. Hatta bugün konuklarımızda da bir aksilik olmazsa mücadelenin sonuç verdiğini gösteren başka bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bir örnek daha var sanırım. Evet, evet. bir yani Şirince ile ilgili çok önemli gelişmeler vardı son birkaç gündür sözüne ediyorduk. Tevan Nişanyan'ın çabasıyla da adını dünyaya duyuran İzmir Şirince'deki 22 yapı için il özel idaresi yıkım kararı almıştı ama köydeki evlerin zaten tamamının kaçak olduğu biliniyordu. Çünkü burasının sit alanı olduğunu sivil toplum kuruluşları ve köylüler yıkım yerine idarenin daha yapıcı çözüm önerileri bulmasını istiyorlardı. Nişanyan da çok ciddi bir şey söyledi beni öldürmeden bu evleri yıkamayacaklar diye konuşmuştu çok endişe verici bir durum vardı. Ayrıca Nesin Vakfı'nın evet. Nesin Çocuk Vakfı'nda orada matematik köyü vardı. Köyü vardı, evet. Hala da var. Ee, Nesin Vakfı'ndan yapılan bir açıklama var bu arada. Ee, vakfın web sitesinde yer alıyor. Yani şiirince yıkılıyor diye bir şey vardı. Ali Nesin'in evet. yazısı. Dün olmaz bu kadarı da olmaz demiştim yanılmışım evlerimizi işte yıkıyorlar diyordu ve işin özün özü bir iki gün içinde gerçekleşecek bu vahşetin sorumlularını herhalde merak ediyorsunuzdur söyleyeceğim ama içim kan ağlıya ağlıya söyleyeceğim diyordu İzmir İl Özel İdaresi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin egemenliği altındaki İzmir İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi artık kime şikayet edilir bilmiyorum. Son mercii öleli yetmiş küsur yıl olmuş diyordu. Sayın Kılıçdaroğlu'na da hitaben bir şey vardı. Ne yap et bu halkı bu halk partisinden kurtar. Şirince gibi 10 köy, Nesin Vakfı gibi 10 vakıf feda olsun. Yeter ki bizi bu halk partisinden kurtar diyordu. Ama bugün ilginç bir açıklama geldi. Felaketin eşiğinden dönüldü diyor. Evet. Mesim vakfından. Mesim vakfından. Sevgili dostlar, felaketin eşiğinden dönüldü diyor. Bu çok taze bir haber, yepyeni. Felaketin eşiğinden dönüldü. Elektrikleri kesmişler, evleri boşaltma emri vermişlerdi. 12 saat sonra yıkıma geleceklerdi. Çoğunda panik, korku, gözyaşı, kiminde de saf adrenalin. Son anda sağduyu kazandı ve yıkımlar durduruldu diyor. Köydeki sevinci rahatlamayı görmeliydiniz. Beş gündür kimsenin gözüne uyku girmiyormuş. Herkes için bir felaket olacaktı yıkım ama en büyük felaket sanırım devlet ve erkanı için olacaktı. Bir köyün 22 evini yıkmak ne demek? Sorumlu bir kurul nasıl böyle bir karar alabilir? Her neyse yanlışlık sonuna kadar götürülmedi. Yoğun desteğiniz için Nesin Vakfı Çocukları ve Şirinceller adına çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun diye bir açıklama geldi çok taze hemen size aktarmaktan da mutluluk duyduğumuz bir haber Ali Nesin imzalı. Evet yani bu da ciddi bir mücadele konusu olmuştu. Evet. Öteyden günün önemli konularından biri de Kılıçdaroğlu'nun Soner Yalçın'la görüşmelerinin takibe takıldığı iddiası. Cumhuriyet Halk Partisinden bir bir ardına açıklamalar gelmiş. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu ve Çetin Soysal bu konuda açıklamalarda bulundular. Çetin Soysal 3 bin kişinin dinlendiğini söyledi. Emniyet tarafından. Kılıçdaroğlu ailemi, çocuklarım da dinliyorlar şeklinde bir açıklamada bulundu. Aslında yani son derece ciddi iddialar, araştırılması gereken iddialar. ve sonuçlandırılması da gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Beni, evimi, çocuklarımı dinliyorlar ve buna ileri demokrasi diyorlar demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çetin Soysal da daha sert emniyet yasa dışı olarak 3 bin kişiyi dinliyor diyor. Bunun derhal tabii açıklığa kavuşması gereken çok önemli gerçekten vahim iddialar bunlar yani. Evet, ilginç bir haberimiz daha var. Bu aralar bu tarz haberleri de aslında sıklıkla veriyoruz. Metis yayın evinin ırkçılığa ayrımcılığa ve nefet suçlarına karşı başlıklı bir ajandası vardı 2011 yılı için çıkartılan. E, bu ajandayı e, yayın yasa getirmişti. E, yakın zamanda nezih yayın evi örneğin Satmıyordu nezih kendi kitabevilerini. Evet. evet nezih kitabevi pardon. E, şimdi kabalcı kitabevine de tehdit gelmiş. Ne için? Gene aynı. Evet ajandanın satılmasıyla ilgili olarak tehdit gelmiş. Ee, Halk ve Eşitlik Partisi'ne bağlı gençlerce tehdit edildiği iddia ediliyor. Nedir bu parti? Halk ve Eşitlik Partisi hep. Osman Pamukoğlu var başında. İşte adı üstünde Halk ve Eşitlik Partisi oluyor herhalde. Ee, Osman Pamukoğlu'nu eski bir asker olarak da biliyoruz. Ve görüşleri de aşırı milliyetçi diyebiliriz hatta faşizme de yakın. Meylediyor hatta meyletmek bile belki biraz hafif konuşmak olur. Ee, yayın evine gelen bir grup ajandanın satış rayonlarından kaldırılmasını istemiş ee, ve karşılığında burası bir hukuk devleti mahkeme kararı olmadan satıştan nasıl kaldırırsınız diyen yayın evi çalışanlarını da tehdit etmiş. Yönet'ten aldığımız bir haber bu. O zaman bugünkü yıl dönümlerine tekrar dönelim. 1600'de felsefeci Giordano Bruno'nun Campo dei Fiori de Roma'da yakıldığı gün. Görüşlerinden dolayı. Bugün 17 Şubat 1600 tarihinde oluyor. Bir de 1987'deki bir şey, olayı analım. 12 Eylül askeri darbesinden sonra toplatılan... ...kitap, dergi, günlük ve haftalık gazeteler... ...SEKA'da... ...yani devletin... ...kağıt fabrikalarında... ...imha edilmiş. Ne kadar miktar? 39 ton ağırlığında. 12 Eylül'ün... ...üzerinden 7 sene geçtikten sonra... ...epey bir birikim olmuş. Fikir, görüş, satır, kelime, virgül... ...noktalı virgül falan toplamışlar. Boş levha yaklaşımı. Evet... Tamamen silelim. Tabula raza, sıfıra dönelim. Evet. Yani kitap, dergi, günlük ve haftalık gazeteler yakılarak imha edilmiş ve katkıda bulunulmuş. Neye? Gösel iklim değişikliğine herhalde. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Askeri darbenin şey Bu da böyle bir şeydi işte. 1979'da bugün de Sahra çölüne... Cezayir'in güneyindeki sahra kısmına tarihte ilk ve bugüne kadar son defa kar yağmış. Ama bundan sonra daha sık da yağabilir. Veya yağmayabilir. Belli de olmaz. Evet hiçbir şey belli olmaz. Küresel iklim değişikliğiyle ilgili de ciddi e, e, kar yağışlarında filan. Çok acayip beklenmedik yerlerde artış olacağına dair çok Nature dergisinde yanılmıyorsam saygın dergilerden birinde de önemli bir araştırma yayınlanmış. Bu vesileyle söyledik. Günün önemli haberlerinden biri de karikatürist Cezal İsmail Gülgeç'in kalp krizinden hayata veda etmiş olmasıydı. Evet. Cumhuriyet Gazetesi karikatüristlerinden. Ayrıca da pek çok kitabı da resimlemişti. Onu da yani Yaşar, Cumhuriyet Gazetesi bugün dünyaya güldü geçti diyor. Polis eller yukarı şüpheli şahısların üzerini iyice arayın. Tamam amirim öbürü temiz bu itte sakıncalı düşünceler bulduk. Karikatürünü de sıkı yönetim dönemlerinde yaptığı karikatürlerden darbe karikatürlerinden birini koymuş. En önemli şeylerinden biri İsmail Gülgeç'in de Anayasa oylamasında o meşhur 1982 Anayasa referandumundaki tamamen hileliydi. Yani mavi şeyler, hayır oyları zarfın şeffaf zarfın içinden görülüyordu. Onun içinde kullanmak çok kolay değildi. Tam bir işte askeri diktatör faşist bir darbenin diktatörlüğünün düzenlediği bir hem de cumhurbaşkanlığı seçimiyle de birleştirilmişti. O sırada da Oldukça önemli bir cesaretti göstererek darbecilere kafa tutarak gözlerin nasıl güzel öyle mavi mavi bakıyorsun karikatürünü çizmişti. Onunla hatırlanıyor. O da generallerin tepkisini çekmişti ama devam etti. Gülgeç için bugün İstanbul'da tören yapılacak. Tan Oral da İsmail Gülgeç için e, hoş bir karikatür çizmiş. Özellikle çünkü hayvanlar. Evet. alegorik bir çizim şeyi tarzı kullanıyordu. Hayvanlar dünyasına en çok bütün Gülget seni hiç unutmayacağız diye bütün hayvanlardan oluşan bir filin hortumunda tuttuğu bir flamayla da uğurlamış Tan Oral onu taraf gazetesinde çizmiş. Bir flash haberimiz var. Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın ve diğer üç kişi Adliye sevk edilmiş az önce. Sonra Yalçın ve arkadaşları emniyette susma haklarını kullanmışlardı. Böyle bir gelişmemiz de var. Bunu da söyleyelim. Amerika bir Birleşik Devletleri Büyükelçisi Richard Donne'den de bu konuda bir kınama gelmişti değil mi? Öyle de evet. bir şey hatırlıyorum. Dün yer almıştı aslında basında bu. Tam anlamıyla belki kınama denemez ama muğlak ifadelerle işte bir eleştiri gibiydi. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Ama endişe verici. Evet, evet. endişe verici denmişti. İşte basın özgürlüğü söylemlerinin yanı sıra, karşıt görüş bildirenler gözaltına alınıyor vesaire gibi. Bu konuda bir AK parti, AKP'li milletvekillerinin tepkisi olmuş, işlerine karışma konusunda öyle değerlendirilmiş. Ya yani büyükelçi Doni Ama ne görüşlerini şey... bildiriyor sonuçta büyükelçi hani. Ee... Evet onu ancak şeyle mesela İran'dakilere söylüyorsunuz, Türkiye'dekine de söylüyorsunuz ama mesela Bahreyn'e yeni örne... yani öyle bir şey söylene, söylenebilir Söylebilir. ama öyle eleştiri olabilirdi ama, ama görüş bildirme söylenemez yani diye tahmin ediyorum. En azından çok anlamlı olmaz söylenebilse bile. <gülüyor> Nitekim ee... Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Crowley'de Crowley mi Crowley mi nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. Richard sözlerinin arkasındayız demiş. Hemen tabii. Türkiye'de gazetecilere muameleler konusundaki gidişattan mevcut kaygılarımız var. Bu konuyu genel anlamda Türk hükümeti nezdinde dile getiriyoruz ve yakından izliyoruz demiş. Doğru. Evet. Yani bu uh, Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nden özellikle böyle milletvekillerinin falan dış güçler, dış mihraklar esprisiyle her şeye kızarak öfkeli bir tavırla nereye kadar gidilebileceği de ayrı bir konu tabii. Deminki konuya da bir saniyeliğine döndüm buldum haberi. Küresel ısınma nedeniyle yağmur ve kar yağışı giderek şiddetleniyor diye çok önemli bir sayısal araştırma yayınlanmış. Evet Nature dergisinde. Nerede şiddetlendiği konusunda tabii. Pek çok yerde dünyanın e, pek çok yerinde beklenmedik yerlerde de mesela İngiltere'de gallerde meydana gelen yıkıcı seller ya da Avustraly'de belki içine alıyorum bilmiyorum araştırma yani bir, iki ayrı araştırmada bilgisayar modellemelerinden yararlanılıp yağmur ve kar yağışı birçok yerde normalde tabii su buharının atmosferde artmasına evet. doğru sadece bilim bunu bir, bir kez daha kanıtlamış oluyor. Evet birkaç Küçük ve korkunç haberle de bitirebiliriz herhalde. Bir tanesi hedef tahtası Mehmetçik diye bir haber var gazetelerde. Askerin eline pimi çekilmiş bomba veren Teğmen'den sonra ikinci bir skandal. Hedef tahtasını askerlere tutturan yüzbaşının atış talimi kan dondurdu diyor. Wilhelm Tell olayı gibi bir şey bu. Evet ya yani eline alıyor hedef tahtasını. Ee, Birçok işte Orada adam atış bu. yaparken, ateş ederken. Elinde tutuyor. Hatta e, fotoğrafları da yansımış yine birçok gazeteye. E, eğilip bacaklarının arasından ateş ettiği e, falan görülüyor. Hedefi askerlere tutuyor. Beş atıştan biri de boşa gitmiş. Kim nereye gittiği bilinmiyor. Evet. Yani. Kurşunun. Cesareti olmayan ayrılsın diye uyarmış ama bak. E, evet işte o askerlik psikolojisi ayrı bir şey tabii. Ya askerler de biz burada e, hedef tahtası olmak istemiyoruz. Pek diyemiyorlar. Emir diyemiyorlar komuta. o psikoloji içine girildiği zaman. E, çünkü özellikle e, yeni başlamışlarsa veyahut uzun zamanları vardıysa hayatlarının o dönemi kendileri için iyice zehir olabiliyor. Onun yerine titreyerek orada durmayı seçebiliyorlar. E, evet, normal bir psikoloji olmadığı için o. Evet, çıldırdın mı Yüzbaşı filan diye de Vatan Gazetesi mesela manşetten vermiş ama mesele Yüzbaşı'da değil aslında. Mesele o mentalitede her şeyden. Mentalitede bu militarist ve faşizan mentaliteyi bu, bu Yüzbaşı'nın derhal görevden el çektirilip soruşturmaya ve kovuşturmaya tabi tutulması gerektiği apaçık tıpkı işte demin şeyi söylediğimiz gibi. Gizli Dinleme. dinlemelerde kanıtlanması halinde çok ağır bir suç. En temel hakların şeyi olduğu ilali. Evet, bir de kepçeyle mezar kazılmaz gerçeklerin üzeri örtülür sadece diye bir haber var. Bu da gene 7 yaşından büyüklere sakıncalı olan programımızın bu bölümüne geçtik. Küçüklere demek istiyorum. Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı toplu mezar kanı, kazılarını denetleyecek uluslararası bir komisyon oluşturulmasını, bunun da süratle yapılması gerektiğini savunmuş. Kazılarda adli işlem eksik bırakılmıştır demiş. Avukat Tanay da Çağda, e, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin dönemi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemiş. Bu da yerinde bir şey olur. Taylan Tanay bu isimler arasında Tansu Çiller, Doğan Güreş, Mehmet Ağar, Ünal Erkan ve Hayri Kozakçıoğlu da var. Kazılarda yani sınırsız sayıda toplu mezar çıkmaya başladı ve devam ediyor. ve Hala açılmayı bekleyen 114 toplu mezar. Raporlanmış bunlar yani ve 1469 kayıp olduğunu. Bunların... 114'ü sadece raporlu ee, bilinmeyen. Kaç tane olduğu da artık tahminlerle belki tespit edilmeye veyahut bildirmeye evet. çalışılabilir ama nereyi kastanız toplu mezara rastlanan bir ortam var. Bu arada Bahreyn'den haberler var. Şeye göre, ajanslardan gelen habere göre AFP'nin haberi ölü sayısı 5'e çıkmış. Öyle. Evet. İnci meydanın etrafı polis araçlarıyla kuşatılmış yaklaşık 50 tane zırhlı aracın. Oraya gittiği söyleniyor. Amerika'nın artık şu saniyede bir müdahale etmesi yani sözlü olarak ne yönden yani nasıl müdahale edecek? Yapmayın, etmeyin. İns evet, insanların hayat haklarına saygı gösterilmesi ve özgürlüklerin genişletilmesi için derhal çağrıda bulunmasını bekliyoruz. Bar Nobel Barış Ödülü sahibi demokrasinin bir numaralı savuncusu Hür Dünya'nın Amerika'dan bahsediyoruz. Evet, başkan da Mubarek Obama. Evet, böyle işte bugünkü haberlerimiz şimdilik bu kadar diyebiliriz. Bu başbakanın televizyon karartma yetkisi var mı yok mu tartışmalarını önümüzdeki hafta yapacağız. Bir görüşte şöyle, yani görüş değil de bir dinleyicimiz bizi uyardı. Bu yetki ilk çıktığı zaman radyo televizyon yasası ilk çıktığı zaman da vardı bir, o anlamda bir değişen bir şey yok diye. Ama hukuka ve halkın haber alma hakkına aykırı düzenlemeler olup olmadığını önümüzdeki e, günlerde biz de tartışmaya devam edeceğiz. Bu arada kanuna biz de kendimizi düzenleyen kanuna bir göz atsak fena olmayacak diye düşündük bunda da ufak bir özdeleştiri yapalım. Peki şimdilik ara. Açık gaste. Hasan Ersel'le ekonomi notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Mahir'le beraberiz gene biliyorsun. Evet, günaydın, günaydın Mahir. Eee evet, bugün Gene Mısır'da Tunus ve Mısır konuşmaya devam etmemizde fayda aslında başka bütün Orta Doğu ülkelerini de katabilirdik ama henüz onlarda çok hızlı gelişmeler var evet, an be an. Devrimciler kadar çalışkan diyelim Bütün ekonomileri aynı anda <gülüyor> Evet Fakat biz de takip etmekte zorlanıyoruz. Çok önemli ve hızlı gelişmeler oluyor. Amerika'nın dehşet verici sessizliğin karşısında gene de Bahreyn'de çok ciddi Bastırma operasyonları var meydanda mesela Manama'da. Evet. Evet acı ama e, yani bütün bölgeye yayılmış bir bozkır yangını halinde hakikaten yenmiş bir devrimci dalganın olduğu da inkar edilemez. Sonunda Gaddafi'nin ülkesinden de çok ciddi ölü haberleri de gelmeye başladı. Çok büyüdü işler yani. Biz ama gene de Tunus ve Mısır'la kalalım ve ekonomi politiğini biraz konuşalım demiştik. Değil evet. Ee, şey yapayım ben işin böyle e, olumsuz görünen boyutlarına değinip Sen de... E, ben bardağın dolu tarafında. Doğu <gülüyor> tarafını söyler. Söyledim tamam. Şimdi Mısır üzerine biraz daha e, yoğunlaşmak <gülüyor> istiyorum bugün. Ee, ve Mısır ekonomisinden bahsetmek istiyorum. Sebebini söyleyeyim. Yani niçin bunu e, yapıyorum? Çünkü senin söylediğin çerçeveye neden uyuyor diye sen ekonomi politikten söz etti. Hı hı. Şimdi bir reform hareketi hele bir devrim belirsizliği yaratır. Doğası budur. Yani bir, bir şeyi köklü değiştirmeye yönelik bir hareket olunca neyin ne kadar değişeceğini önceden kestirmek mümkün olmayadığı için herkes için bir belirsizlik doğar belirsizlikte ekonomik yaşamı olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Bunu bir genel doğru olarak kabul edelim diyorum. Bu çünkü bunun için yani bırakın böyle hareketler yapmayı. Yani Parlamento bir vergi reformu kararı geçirdiği zaman bile belirsizlik duar. yani her şey normalken sadece işte vergilerde köklü bir değişiklik yaptık diyen işte bir demokratik ülkede bile bir ya ne oluyor acaba falan diye bir şey duar. Dolayısıyla bu ülkelerinde ciddi bazı e, iktisadi sonuçlar olacak. Peki bu iktisadi sonuçların ekonomi politik açısından e, anlamı ne? E, bu olay e, bir şeylerin değişmesini istemeyenlerce kolaylıkla istisbar edilebilir bir şey. Aman ortalık karışır, aman onu yapmayalım, aman bunu yapmayalım diye yerli yersiz. Hani bazıları haklı olabilir... Fakat bu arada işine gelmeyenler de buraya gelebilir. Ve bu işte ikinci aşamada bu tür süreçleri e, sıkıntıya sokan olaylardır. Eğer e, e, reformcu kanatta olanlar yeterince güçlü, yeterince aralarında e, dayanışma sağlamamış ve olayı yeterince düşünmemişlerse... E, düzeni değişmesini istemeyen güçlerin hakimiyeti e, zaman içinde e, belirginleşmeye başlar. Yani bu çok e, önemli bir laf değil, yeni bir lafta değil. İbni Haldun'dan beri bu e, olay üzerinde durmuyor. Evet. Şimdi Mısır'a gelince birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Yani e, bir kere e, Mısır Mısır e, aslında e, büyük fakat fakir bir ülke. Bunu şey yapabilmek birkaç örnek şey söyleyeyim. Yani nasıl ölçtüğüne göre tabi bu rakamlar değişiyor ama Dünya Bankası'nın sıralamasında Mısır e, Tonga'dan sonra 137. sırada yer alıyor. Adam başına gelirdi. Yani bu iyi bir şey değil. Şimdi Mısır'ın nüfusu Türkiye'den fazla. Biraz fazla. Tam. Yani 80 milyon civarında nüfus var Türkiye'nin. Ama Türkiye ekonomisini yine bu tür Dünya Bankası ölçütleriyle falan ölçerseniz ekonominin Türkiye ekonomisinin büyüklüğü Mısır ekonomisinin yaklaşık 4 katı gibi bir şey çıkıyor. Bu biraz abartılı olabilir ama yani e, e, orada görüyoruz ki yani Türkiye ile karşılaştırınca halen e, oldukça zayıf. zaten satın alma gücü paritesiyle yapılan hesaplarda adam başına geliri Mısır'ın satın alma gücü paritesi demin söylediğinden farklı bu. O zaman Türkiye'nin e, geliri Mısır'ın iki katı e, oluyor. <gülüyor> Şimdi bir başka özellik. Mısır nüfusunun 3'te 2'si 30 yaşının altında. Yani nüfusun 3'te 2'si reis olarak sadece mübareği biliyor. Hayattan başka reis görmemişler. Evet. Her yıl iş gücü piyasasına 650 bin yeni insan katılıyor ve ekonominin bunu e, şey yapabilmesi için emebilmesi için işte yine yapılan hesapları aktarıyorum e, doğru yanlış ama kabaca ekonominin yüzde altı din büyümesi lazım her yıl <gülüyor> oysa durum nedir ona bakalım 2011'de yani önümüz yani bu Haziran'dan başlayacak olan dönemde orada Haziran'dan Haziran'a doğru yıl ekonominin yüzde beş-onda büyüyeceği tahmin ediliyordu. Şimdiki tahminler yüzde bir ikiye bunu düşeceğ. Üstelik 2009-2010 döneminde de ekonominin yüzde büyüyeceği tahmin ediliyordu bu yıl. Ayrında üç-onda ikiye düşeceğ tahmin ediyor. Bir kere Mısır ekonomisi zaten bizim ekonomide de bu problem var. ...işsizliği emebilecek bilecek hızda büyüyemiyor. Bir de üstte şimdi buradan gelen bir etki var. Şimdi tabii ki şeyler başladı. Bu olayların, bu devrimin maliyeti nedir filan diye. Ee, çok güvenilir hesap olacağını sanmıyorum. Ama bir rakam aktarmak istiyorum. Bankalar böyle bir hesap yapmışlar. Yalnız e, yani bankalar e, yanlış söylüyor, yalan söylüyor. Yani uluslararası bankaları söylüyorum. O anlamda kullanmıyorum. Şu andaki veriler yeterli değildir. Yani daha doğru hesap yapmak için bir ilk hesap bir ilk tahmin olarak bakmak lazım. Maliyet diyorlar 30 milyar dolara. Bu devrimin maliyeti 30 milyar dolar gibi gözüküyor. Bu doğrudan dolaylı bir iktisadi şeyleri. Bu aşağı yukarı milli gelirin %14'ü oranında bir olay. Dolayısıyla ciddi de bir şok yedi ekonomi. Şimdi bu ekonominin sorunları böyle bitmiyor. Ee, mesela kamu borcunun milli gelir oranı %90 civarında iç borcun devletin iç borcunun milli gelir oranı da %75 civarında bu kriz öncesi rakamlar tabi kriz sonrasında bu biraz daha artacak gibi gözüküyor Mısır Maliye Bakanı Samir Radwan isminde bir zat bu Hüsnü Mübarek'in gider ayakta tayin ettiği hükümetin Maliye Bakanı bu zatı ben şahsen de tanıyorum o şey diyor, %8-8-10'da iki oranında e, kamu açığı bekliyoruz önümüzdeki yıl diyor. E, %8-8-10'da çok yüksek bir e, kamu açığı. Yani %3'ü geçince işte üzülüyoruz falan. %8-8-10'da 2 bekliyoruz diyor. Hemen dünya finans çevreleri e, bu rakaba bakıp bu gerçekçi değil, bu bunun daha üstüne çıkar dedi. Hemen. Tabii iki nedenle bunu söylüyor. Bir tanesi e, bütçe... İyi tutturması mümkün değil diye görüyorlar. İkincisi tabi gelir rakamı, taban yani payda düşüş şey yapacak çünkü düşeceği için yükseliyor diye düşünüyorlar ve e, şunu da hatırlatayım yeni gelen hükümet e, garip garip karar alıyor. Mesela ilk yaptığı şeylerden bir tanesi yüzde on devlet memurlarına ve işçilere zam yaptı. Yani hangi parayla yaptı o, o, Burada işte. pardon o noktada bir şey bir ufak ilavede bulunabilir miyim Tabii. o %15'lik zam aslında mübarek daha gitmeden önce vermek istediği son tavizdi demek onu yapmış evet evet <gülüyor> Çok ee, iyi yani, şey. ama hangi parayı kime veriyor meselesinde evet. bir e, sorun çıkıyor e, e, derdini anlıyorum ama şöyle de bir şey var daha şu andan ee, enflasyon tahminlerini e, Mısır için revize etler %11'den %15'e çıkardılar. Bu arada çok ciddi bir sorun var. Yani yapmasa mıydı filan onu tartışabiliriz. Ee, bu gıda fiyatlarındaki artış Türkiye gibi değil. Mısır'da çok ciddi vuruyor. Daha evvel büyük bir kalkışma olmuştu. Ee, geçmişte evet, bir gıda fiyatları attığında insanlar ölmüştü Mısır'da. Bu arada bir şey söyleyeyim ki alanımın biraz dışında ama e, bu Gazetelerde ya da televizyonlarda verilen izlenimin aksine Mısır'ın yaşamında ilk defa böyle meydanları halk doldurmuyor. Ve ayrıca da en büyük gösteri filan değil bu. Bu demin söylediğim olaylar geçmişteki bir gıda fiyatları artışı sonucunda çok şiddetli bir sokak direnişi oldu ve hükümet aldığı kararı geri almak zorunda kalmıştı. Ve benim bildiğim kadarıyla Mısır tarihinde halkın sokaklara döküldüğü en büyük olay Nasır'ın ölümüdür. Nasır'ın cenazesine katılan sayısının 4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Ee, ama yani, burada toplu olarak e, mesela El Arabiya filanının verdiği rakamlar doğruysa... E, bütün şehirler, kasabalar filan da dahil ol, olursa 20 milyona kadar çıkarttı çıkartan yani rakamlar gördük. Yani 4 rakam söyleniyor evet. ama e, şeyi tahrir meydanına biraz ölçerseniz 300 binden fazla insan sığmaz oraya. Ama e, Nasır'ın cenaze törenine bakılırsa o bütün Kahire'yi dolmuştu. Evet. Şimdi bunu şunu söylüyorum. E, olaylar farklı olaylar. Yani Nasır'ın cenaze töreni başka bir şey. Bu başka bir şey. Yani bunun ölçümü şey değil. Fakat e, yani Mısır toplumunda böyle sokağa çıkarak protesto etme geleneği demeysem bile bu duygu var. Bunun en önemli nedeni başka yol yok çünkü. Evet. Yani insanlar söyleyebilseler söylerler. Söyleyemeyince de tabii bir yerden sonra çıkıyor. Sonra bir olaya daha dikkatini çekeyim. E, i̇ktisadi problemler. Tahminler bu Süreç içerisinde iki buçuk milyar doların ülkeden kaçtığı ki bankalar bu sürecin çok büyük bir kısmında kapalıydı. E, buna rağmen iki buçuk milyar dolar ülkeden çıktı diye tahmin ediliyor. Ülkenin şu anda 36 milyar dolar rezerv var. Bu onu bir süre idare edebilir. Fakat bir başka sorun var. Bu ülkeden devlet tahvilleri piyasasının yüzde 20'si yabancıların elinde. Top, iç tahvil piyasasında da bu oran yüzde 40. Borsadaki alışverisinin %17'sini yabancılar yapıyor. Dolayısıyla dışarını ya karşı çok duyarlı e, kamu açısından e, fazla bir ülke. Hatta şunu söyleyeyim bizden fazla. Yani Türkiye'de o kadar çok yabancıların delet devlet tahvili yok. Yani var bir miktar fakat o kadar çok yok. Dolayısıyla e, biz yani sonuçta kendi halkımızdan daha çok borç alan bir ülkeyiz. O iyi bir şey. Mesela Japonya gelince bu olay çok düşük. Yani yabancı yok gibi kendi halkından almış. Kendi halkıyla hesaplaşıyor. Şimdi durumunda hükümetin de bir garip hali var. Yani ben bu hükümeti pek zaten nasıl bir hükümet olduğunu anlamış da değilim. Anlayabileceğim da de sanmıyorum ama e içinde bir kişiyi tanıyorum. O da Maliye Bakanı. O diyor ki mesela bu sene diyor hiç yardıma ihtiyaç yok. Biz kendi e işimizi kendimiz çözeriz diye bir şey var. Tamir Adıvar'ın açıklaması var. Ama aynı gün <gülüyor> Dışişleri Bakanı Ahmet Abul Gayit e, dış yardım çağrı yapıyor. Hmm. Aynı bu, hükümetin iki bakanı. Dolayısıyla ortalıkta bir hükümet mi var yok mu o da belli değil. E, Muhammed El Eryan isminde bir e, iktisatçı vardır. Çok evet, parlak evet. bir insandır. Ben çok da sevdim, genç bir insandır. Pacific Investment Management Kampanayi'nin e, e, menajerdir. O Mısırlıdır. Yani şöyle diyeyim, kendisi Amerika'da doğmuştur. Babası Mısırlı diplomattır. Çok iyi eğitim olan, çok uh, akıllı bir insandır. O diyor ki yani Mısır'ın en büyük problemi sermaye kaçışıdır bence. Korkutucu olan şey odur. Ve bu dönemde Mısır'a yardım şarttır. E, başka türlü bu şeyi kurtaramaz diye. Şimdi, e, bütün bu olumsuz şeyleri şöyle e, şu nedenle saydım. Yani bu gündeme gelecektir. Yani şunu yaparsanız e, aman Allah'ım e, mahvoluruz falan diye. Şimdi bu reform sürecini e, kesmemelidir. Ama bunun çözümü nedir? Tabii ben buradan oturup söylemek mümkün değil. Anladığım kadarıyla bir on kişilik bir komite kurulmuş anayasa şey yapılsın diye. Ama bu komite e, e, eski geleneği sürdüren bir şeye benziyor. Yanlış anlamadıysam tekrar yani e, uzman kişiler var, doğru. E, fakat farklı çıkar gruplarının temsili yok galiba. E, i̇şte e, akademisyenler var, avukatlar var falan. E, şimdi öyle olunca tabii ki Anayasa yani bir, ne bileyim e, çok teknik bir kanun değil biz e, e, toplumu kucaklaması gereken bir kanun ve onun bu ne açık olmasın? Tabii akla şu gelebilir, böyle bir komite kurarsınız. Nihai halde gayet tabii ki uzmanlar yazar bunu ve bu arada geniş bir tartışma ortamı açarsınız. Ama orada da bir gariplik var çünkü bilmem on gün mü vermiş, 10 gün mü vermiş deyse bitirin bu işi diye. Evet, on gün. Ve bu diye yani bir... benim gibi pek yazma becerisi iyi olmayan birisi varsa o komitenin <gülüyor> içerisinde daha first ilk taslak bile şeyde olmaz, on günde olmaz. Yani bir. Bu süreç bana ikna edici gelmiyor ve galiba e, Mısırlılara da gelmiyor çünkü buna benim gazetelerde rastlayabildiğim kadarıyla epeyce bir reaksiyon var ya bu iş böyle olmaz diye. Bana da olmaz gibi geliyor yani anayasa değişikliği enine boyuna tartışılması gereken şeydir. Birçok şey vardır bir de e, eski anayasalarına baktım ben bir de e, biraz da o Mısır hukukuyla uğraşmak zorunda kalmıştım. Çok uzun ve karmaşık maddeler yazı ile yazılan bir şey. E, hukuk anlayışı var. Yani onlar onu biliyor ne yaptıklarını da. E, öyle olduğu için e, çıkanın e, anlaşılması da kolay bir iş değil. Yani bir, bir madde neyi diyor falan diye. E, bu iş bana e, çok ikna edici bir yol gibi gelmiyor. Evet, tabii öte yandan da şey de var ama yani e, bir Şimdiye kadar tarihte görülmüş en büyük kitle gösterilerden birinin sonucunda da e, yani en organize olmuş bir ha, halde de dönüşüm sağlandı. Ve ordunun mesela bunu e, engellememesinin önemli sebeplerinden birini ben şahsen şöyle düşünüyorum. Çok büyük çaplı bir e, siyahlı kuvveti dünyada beşinci midir nedir sen daha iyi bilirsin benden bu meseleleri. Fakat çok sayıda protestocuların sayısı sadece nicel olarak bakıldığı zaman çok yüksek sayıda protestocunun bulunduğu ve ordu da özellikle er düzeyinde alt rütbeli subaylar ve erler bakıldığı zaman onların kuzenleri, abileri, kardeşleri, amcaoğulları falan hepsi orada yani bir müdahale etmeleri bütün... Ordu'ya karşı da Ateş etme emrini veren Subaylara da direnmeleriyle yol açabilirdi Bir kere ben böyle bir şey düşündüm Kendi payıma Bir ikincisi de ordunun çok Ekonomik olarak örgütlenmiş Bir yani ekmek de Dahil olmak üzere Pek çok şeyi sektörde Hemen hemen bütün sektörlere Yayılmış bir ekonomik faaliyet Holding gibi Davrandığı söz konusu olunca eğer daha fazla bir müdahale etmiş olsaydı zaten yıkılmış yani çok çökmeye yüz tutmuş olan çeşitli grevlerle işte tekstilde, turizm sektöründe her doktorlar, tıp çalışanları hatta devlet memurları gazeteciler filan da medya mensupları da grevdeydiler ve onu tamamen iç savaş gibi bir durum yaratabilirdi ordunun müdahalesi diye düşünüyorum kendisi de boğulmakta olan bir ekonominin içinde görünüyor o yüzden belki de yani silahsız tamamen barışçı şiddet hiç kullanmayan protestoların en güçlü orduların en zalim rejimleri bile alt edebilme gücünü de abartmamak lazım herhalde Yok. Yani ona katılıyorum. Ona katılıyorum. Bir şeyi yalnız daha Dediğin, dediğin nedenle ve bilebildiğim kadarıyla Mısır ordusunun subayları iyi eğitilmişlerdir. Ve bunu, bu riski hesaplayabilecek kapasitede insanlardır. Yani karşınızdakini düşman olarak ilan ettiğiniz zaman bir risk alıyorsunuz. Evet. Bunları yapmışlardır. Fakat senin söylediğin ikinci nedenle Bundan sonraki süreçte e, muhafazakar kanatta yer alacaklardır. E, şimdi burada unutulmaması gereken bir nokta var. Senden dün de bunu konuşmuştuk. Evet. Mısır'da e, bu e, hareketi başlayan insanlar genç insanlar. Genç dediğimde 40 yaşın altını diyorum. Yani evet. Şimdi e, benim kendi izlenimim finans çevrelerinden ve akademik çevrelerde sınırlı. Ben başkalarıyla bilmiyorum şeyde tanımadım pek fazla insan. Büyük bir e, dünyaya bakış, dünyayı algılama farkı var yaşlılarla gençler arasında Mısır'da. Yani onlar çok daha açık, çok daha modern düşünceleri e, dinleyebilen, benim temas ettiklerimde hoşgörüsü daha fazla olan insanlar. Yani böyle bir şey. Şimdi buna mukabil e, e, kilit doktaları elinde tutanlar, belki finans sektörü dışında, e, yaşlı nesil, işte Ortalıkta bir nesiller arası fark var. Yani evet. olup biteni anlamayakta zorlanan yaşlılar bizim gibiler yani. Bir de e, gençler var. Şimdi bu ilişkiyi kurabilmenin yolları var. E, bunlar gerçekleşirse iyi olur. Ve tabii ki gerçekleşebilir. Çünkü bir insanın e, e, tutucu safta yer alıp almayacağını belirleyen tek şey yaşı değildir. Aydın bir insandır, akıllı bir insandır. Etrafa bakar ve ...arada bir ilişki kurabilir, bak bunu istiyorlar diyebilir. İstekler tabii sonsuz olacaktır, onları disipline de etmek lazım. Çünkü her şeyi birden isterseniz hiçbir şey yapamazsınız, olduğunuz yerde kalırsınız. Öyle birileri olabilir. Ben liderden daha çok bu arada bu ilişkiyi kurabilecek, olayın şekillenmesine katkıda bulunabilecek insanların olmasına önem veriyorum... Evet, çok önemli çıkabilir be. Mısır toplumunda Mısır aydınları arasında böyle insanlar çok var evet yani epey de Nobel çeşitli dallarda edebiyatta dahil ama fizik da kimya mı? Fizik kimya mi? kimyada da Nobel almış insanları var Barış'ta malum şeyin işte Elbara değil aldı bir Nobel yani yeterli şey olduğundan herhalde kuşkumuz yok yani Alt yapısı, entelektüel altyapısının Evet, aynı şeyi Tunus için de tekrar Evet. Tekrar söylüyorum yani benim tabii gözlemler kire dayalı öyle genelleştirilebilir bilgim yok ama iktisatçı büyük ölçüde tanıdıklarım, onların konuşmaları, onların dünyayı algılamaları ve onların bana bahsettiklerini dile getiriyorum. Belki yanılıyorumdur ama ben epeyce her iki ülkede diğer bazı ülkeler için mesela bunu söyleyemem. Ee, bilmiyorum ee, yani mesela Libya için çok emin değilim Libya'nın emeğinin mi yetiştirdiği aydın kişiler var böyle bir da tanıyorum ama Libya'nın dışında yaşamak zorunda evet, yani evet. o Mısır henüz Mısır ve Tunus'ta e, yerleşik olup bitenleri izleyip algılayabilen bir e, e, kadro var bu becerisi olan. Onlar önemli rol oynayabilir. İşte o örgütlenme süreci bence çok önemli. Yani yardım tabiatıyla bazı teknik meseleler var. Yani para kaçmaya devam ederse çok kötü. Orada bazı tedbirler alınabilir. E, benim, fakat ondan daha çok şu örgütlenme sürecinin yolunu açacak. E, mesela basit bir şey söyleyeyim. Ya, askeri yönetimin bu tür bir örgütlenmeyi bu noktada engelleyen ya da zorlaştıran bir tavır içinde olmamasını İkna etmekte yardım etmek olabilir. Çünkü evet onun... o da bir de tabii şeyde çok kaçan sermaye ile beraber mesela Mübarek'in akıllara durgunluk veren ailesiyle birlikte servetinin de dondurulması bulunduğu yerlerde tespit edilebildiği oranda ve bunun geri gönderilmesi de çok faydalı olabilir. Bu konuda büyük bir kampanyada başlatmış durumda avaz.org. Bugün e, okuduk, e, yani G20 toplantısında toplanan bakanlara verilecekmiş 500 binlik bir dilekçeye ulaşılabilirse, yani İngiltere de işte başka ülke İsviçre dondurma kararı aldı bile zaten, e, yani 70 milyarın vallahi bir şey söylediğimiz falan inanamıyorum. Yani, bir, yani 7 olsa zorlanacaktım. Yani, yani Eugene Zenginin yani, adamı. Ne insanların gözü doymuyor ki bu evet. ne biçim iştir? Yani bu da çok önemli bir yardım olabilir Batı demokrasilerinde. Aa, bizde e, de paralar var. Batı demokrasilerin kendine yardım olur. <gülüyor> yani hak, hakikaten olur mu böyle bir şey? Bana yıllar önce bir İsviçreli iktisatçı söylemişti. Dedi ki sizin zannettiğiniz aksine dedi dünyanın en işte ahlakı karası olan biziz dedi. Kendisi İsviçreli olduğu için söylüyorum yani. <gülüyor> Çok önce ben de afalladım niye dedim? E dedi biz dedi hem nazilerin hem nazilerin öldürdüklerinin paralarını konduk dedi. Evet, aynen öyle Şimdi bir durum bu ama buradan uzaklaşıyor haklı ve iyi diyor çok iyi diyor. Ee, yani işin ama tabii bunun e, hukuki prosedürü olmalı yoksa herkesin parası dondurulabilir. O anlamda demiyorum ama yani böyle bir şey varsa hele bu büyüklükler varsa ve hele böyle bunlar gizli hesaplara geliyorsa ondan biri açık açık ismini verip hesap açıyorsa. Herhalde kendine güveniyordur dersiniz ama e, bunlar bir de öyle değil mi gizli hesaplarda falan oluyor? Ama yok bir de müthiş emlak filan var. Emlak evet. daire, da Tabii da ayrı. yani İngiltere'nin en lüks yerlerinde, semplerinde akıllara durgunluk verici villalar da filan o sahipleri yani en bir azından birçok şirkette hisse yine hisse. benzer şekilde. Dolayısıyla onlarla ilgili bir bastırma yapıları faydalı olabilir. Vakit de bitiyor. Son bir şey etmek istemiştim ben de. Bir de bu senin önemli altını çizdiğin noktayı olumlu yönden doğrulayabilecek bir şey belki. Vahel Gonim var işte bu genç kuşağın önemli bu protestocuların önemli başını çekenlerden biri. Yani Google şeyde Facebook'ta yayan mesajları Altın Nisan hareketini hepimiz e, Said, ha, neydi? Halit Said. Halit Sayidiz diyen Halit Sayidiz diyen hareketin yüzü olan genç adam e, şeyle görüşmüş bu komiteye alınmış çağrılmış da yani görüşmelerle ordu i̇şte ve işte diye. Bu mesela Öyle, pozitif bir pozitif gelişme. bir gelişme. Devam etmesini umarım. E, yani benim şu çizdiğim portreye oranla biraz daha aslında iyimserim de sana çaktırmamaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler sana. Sağ olasın iyi günler. Hasan Erseli Ekonomi Notları. Evet şimdi bir ara vereceğiz saat 9.30. 9.30'u buçuk. Buçuk bir geçiyor. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra da konuklarımız olacak. Rüya Arzu Köksal ve Aydın Kudu birlikte çok yeni tamamlanmış ve pazar günü yanılmıyorsam gösterime girecek olan bir film üzerinde konuşacağız. Filmin adı Bir Avuç Cesur İnsan. Turkish Moon yapımı. Ve bu HES... Hidroelektrik santrallerle özellikle Doğu Karadeniz'de havzalarda büyük bir mücadele veren yerel halkın mücadelesini anlatan ama aynı zamanda da bu HES'leri yaptırmak için uğraşanların da ve içinde, filmin içinde bulunduğu kendi görüşlerini izah ettikleri son derece ilginç ve yeni bir film üzerinden bu mücadeleyi konuşacağız birazdan. Açık Gazete Evet Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com Ve Açık Gazetesinde biraz önce de Duyurduğumuz gibi konuklarımız var Rüya Köksal ve Aydın Kudu Birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet bu daha önce de son kumsal Vesilesiyle konuşma fırsatı Bulmuştuk. Bu son kumsaldan Sonraki Yeni bir macera HES macerası. İki defa filan konuşmuştuk galiba değil mi bu konuyu? Ee, özellikle Aydın Son daha çok. Son kumsalda yapılanmayanları ordular nasıl yaptı diye. Ordu'da bir Argonaut filmi kapsamında konuşmuştuk. Evet. Yani Enis Ayar'la. Enis Ayar'la da konuşmuştuk. Ordu'nun ilginç tiplerinden biri. Şimdi bu yeni bitirdiğiniz bir film evet. değil mi? Bir avuç cesur insan adını taşıyor. Turkish Moon dan çıkmış bir evet. film diyeceğiz onun ne, ne firma mı Türküşmün bizim kendi film yapım e, firmamız evet e, son kumsal amatör bir yapımdı e, daha sonra orada da bir argonautla birlikte profesyonel e, bir şirket e, kurmuş olduk ve bu e, ikinci filmimiz Türküşmünden çıkan evet yani e, her türlü şey bir yana bırakıp iltifat için söylemiyorum ama dün e, seyredebildim e, son derece etkileyici ve insanın Önemli olan insanın içini umutla dolduran yani yerel mücadelelerle e, en güçlü olduğu tahmin edilen şirketlerin ve devlet bürokrasisinin de karşısında durulabileceğini somut olarak e, belgesel olarak ortaya koyan çok umut verici bir film. Ayrıca da Karadenizlere özgü çok tipik e, felsefi bakımdan. Ve de mücadeleci karakter olarak da son derece gelişkin e, bireylerin de bulunduğunu gösteren çok hoş bir film. Elinize sağlık yani çok teşekkürler tebrik ederim. Son kumsal e, bittikten sonra e, biz o filmi gösterim sürecinde e, tabii bir yıkımı anlatıyorduk ve e, umut aşılamak istedik. Bir olumsuz bir durum vardı, sessiz kalınmış bir tablo vardı, büyük bir... E, Doğal anlamda bir yıkım vardı aynı zamanda sosyal anlamda. E, halk bir şekilde sessiz kaldı. E, belki de gafil avlandı. Ancak oradaki edindikleri deneyim bu hidroelektrik santrallere karşı protestolarını güçlendirdi. Bunu söylüyorlar da bir filmin bir yerinde yanlış anımsamıyorsam. Yani... Evet, evet ilk Özellikle ilk şeyde HES'ler konusunda da ilk hidroelektrik santrallerinin yapıldığında buraları gitti ama bundan sonrasını evet. bırakmayacağız. Pankartlarda da Öğrendik onu görüyorsunuz. Diyorlar. Pankartlarda da var küçük dağ köylerine gittiğiniz zaman bile orada denizimizi aldınız ama derelerimizi asla o, Evet. Çok şey yani senozda ilk hesler senozda Doğu Karadeniz'de evet e, bizimle tanık olduğumuz e, Senoz'da başlıyor. E, daha sonra e, ikizlerede işte bir kısmı daha sahile yakın kısmında pek çok hes santrali bir anda yapılmaya başlanıyor ve gece gündüz. Ama yukarılarda daha e, suyun e, olduğu suyun kaynağının yer aldığı bölgelerde rüzgarlı köyü özellikle e, burada büyük bir karşı duruş var. Ve filmin başında da zaten böyle bir sahne görüyoruz biz. Bir avuç insan orada bir yürüyüş düzenlemek istiyorlar. Bir protesto yürüyüşü evet. ikizlerin içerisinde. Ve kahvehanede oturan erkekleri görüyorsunuz. tavla oynuyorlar, işte kumar oynuyorlar. Ama hiçbirisi hareket etmek istemiyor. Çünkü belki de bunun gerçekten ülkenin enerji açığının kapatılması için, ülkenin kalkınması için gerekli Öyle bir aslında. özveri olduğunu düşünüyorlar. Ee, ama bunu düşünmeyenlerin sayısı da son derece fazla. E, filmde son derece beni çarpan sahnelerden biri de Meryem Demircan galiba. Evet. E, o işte okey oynayan sanlara gidip erkekleri kalkın yürüyüşe gidiyoruz evet. diye ve kalkmayanı da bayağı evet. üzerine yürüyecek kadar da biraz evet biraz tekme tokat ve küfürler oluyor o, <gülüyor> Karadeniz kadını evet çünkü gibi. onu namus gibi evet. görüyorlar yani dere orada bir varlık bir yaşayan bir varlık kendi ailelerinden birisi gibi ve ona yapılan bir müdahaleyi kendilerine yapılmış kendi namuslarına şeriflerine yapılmış bir hakaret olarak algılıyorlar ve buna sessiz kalma ...durumları da özellikle kadınları çok rahatsız ediyor. Yani ben kadın halimle hayvanlarımı bıraktım geldim bu yürüyüş için. Evet. Ve siz burada erkeksiniz ve oturuyorsunuz ne biçim erkeksiniz siz deyip evet. onları tekmeliyor. <gülüyor> ve az buzda bir şey diyor hayvanlar ben benim keçilerle diyalogum var diye sözüm evet. başlıyor. Evet. Çünkü gerçekten var yani. Tabii o insanların doğayla... E, tabiatla, e, tabiat içerisinde var olan bütün hayvanlarla e, ilişkisini anlatmak, o aradaki bağı göstermeyi de çabaladık bir taraftan. Çünkü kaybedilen sadece orada hani bir avuç toprak parçası değil, aynı zamanda bir kültür. Ee, ve bir doğal yaşam döngüsü. Evet yani keçiye doğaya taktım biz de satılık değil bunu bırakmayız evet. diyor. <gülüyor> bu yaylalara bu doğaya taptım, taptım. bu keçilerle konuşuyorum taptım. ben evet. benden başkasını dinlemiyorlar diyor. Evet. Gerçekten keçilerle çok akıllı varlıklar biz de bilmiyorduk biz bir hafta onlarla o evde yaşadık. Yani küçük keçileri ahırdan almıştı çünkü büyük keçiler rahatsız ediyorlarmış. Ve ona kendi evinde bakıyordu. Kendi çocuğu gibi bize röportaj verirken kucağında tutuyordu bir tanesini. Kardelen isminde bir keçi. Kucağında yani bebek gibi onu taşıyordu. Evet şimdi bu tabii filmde ayrıca şeyler de ilginç çok. Yani bu burada şirketlerin rolü üzerinde ve bürokrasinin rolü üzerinde de çok ilginç geçişler de var. Yani tek taraflı bir şey değil. Orada koruma, koruma olarak mesela güvenlik görevlisi olarak çalışan kişinin de nasıl bundan bir umut beslediğini ve ama umarsızca savunduğunu, bunun ülkenin yararına olduğunu, böyle bir şey hidroelektrik santralleri yapmanın ya da işte o şirket yetkililerinin evet, kulaktan e, çok... dolma bir takım e, bilgilerle hareket ediyor çok refleksi bir esasında duruş sergiliyor ama kendisi de o tartışmanın sonunda itiraf ediyor. Evet. Yani bizim şirket yapmadı ama bizim şirketin işleri verdiği taşeron şirket dereye hafriyatı döktü diye evet. kendisi de zaten bunu açıklıyor bir yerde. Evet yani bu beni yani bütün seyredenleri de sanıyorum etkileyecektir beni de etkilediği gibi. Bütün bu basma kalıp lafların da ne kadar havada kaldığını görüyorsun. İşte ne diyor? Kalkınma ne güzel olacak, kalkındırma rekabet olacak. Dünya devletleri arasında yükselme, yer bulma şansımız olacak diye hepimiz karlı çıkacağız bundan gibi. Yani tamamen içinin boş olduğu ve doğru olmadığı hatta palavro olduğu açıkça görülen şeyleri klişeleri tekrarlayıp duruyorlar işte. Hem HESİAD Başkanı hem Enerji Ayen Enerji Şirketi'nin genel müdürü hem devlet su işleri yetkilisi aynı ağızdan konuşuyorlar. Ve bunu çok net bir şekilde hiçbir e, yerel bölge ahalisinin hiç yemediğini ve bundan sonra da böyle şeylerle yemeyeceğini yani bu mücadelenin kaybedilmeyeceği yolunda bir izlenime kapılıyorsunuz. Müthiş bir şey var. Bir de şeydeki çok sahne çok ilginçti. Keşif yapan hakimle evet. bayağı ciddi bir e, atışma ve evet. hatta sertleşen bir konuşma oluyor yani. İnsanların o radikalleşme sürecini de biz bir yerde evet. gözlemledik. E, ve e, hani şehirde yaşayan, bölgeden uzak olan İnsanların da onlarla o empatiyi kurup onları anlaması için bunun çok gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ve o keşif süreçleri dediğim gibi çok önemli. Çünkü her biri bir saldırı sizin yaşam alanınıza, sizin evinize. Evi çünkü o insanların yani onlar için ev dört duvardan ibaret bir şey değil. Evet onu Şükrü Bey de Şükrak Aksoylu galiba. Yani evet. binlerce, on binlerce yıldır Yakup okumuş oğlu da söylüyorlar yani. Binlerce yıldan beri burası ev filan değil bizim her bütün içinde bulunduğumuz ortam burasıyla ilgili bir şey bunu vermemiz düşünilemez evet. şeyindeler ama şey çok ilginçti i̇şte hakimin durumu işte böyle babacan tavırlarla işte son sözü yargı organı söyler filan diyor. Ee, hayır, burada bir kişinin söylediği, herkesin söylediğidir, Hakim Bey gibi çok hoş bir şey var, yani lafe. Hayır diyor, hakim, bir tek mahkeme söz söyler diyor. Hakim. Hayır, halk burada halk söz söyler diye. Halk istediği kadar söyler ama sonuç alamaz deyince hakim mahkeme kararı olmadan kimse bir şey yapamaz dince mahkeme kararı halkı içe sayarsa bundan sonra halkın yasaları geçer. Bu da böyle birinin diline diye bir şey var. Evet. Yani bu iş o evet. kadar kolay yürütülebilecek e, halkın direnişiyle özellikle yarar halkın kendi varlığını e, korumasıyla gelişeceği için çok kolay gibi görünüyor. Onun için ben de umutlu olarak e, çok umutlu izlenimlerle Aldım bu işi Bitireyim, Yapamayacaklar, yapamayacaklar Yani evet. orada şöyle bir Yakın geçmişin deneyimi var Bunlar fındıklı halkı Orada iki tane vadi var Aralı ve Çağlayan Vadisi Bu insanlar sahil boyunca bu Sahil yolunun denizleri doldurmasına Karşı en büyük mücadele veren Mahkemeyi de kazanan Ama yine de sahilleri elden giden insanlar Yani evet. zamanında hukuka güvenmişler Ama hukukun ...kazansanız uygulanma. bile yani uygulanmasını gözlerinin önünde gün gün gördüler. Bu HES'ler konusunda da öyle. Evet. De Şimdi çünkü. artık güvenmiyorlar. Yani şu anda şunu anladılar. Hem mahkeme hem de fiziki olarak siz... ...yani sokaklarda hem sokak hem hem mahkeme ikisinde aynı anda... E, ...paralel giderseniz ancak kazanma şansınız var... Evet, aynen öyle. Yani Ama, çok o... önemli günü. o Memnune Hanım da. Memnune İmamoğlu da son evet. derece etkileyici bir tip doğrusu. Evet. İnsan döne döne onu e, tekrar tam, bakmak. E, tam Anadolu bilge kadın. Eee vicdanının sesi. Çekirdek yani. Çok sağlam, çok sağlam duruş. Yani tek başıma bile olsam oraya gelenlere taş atarım, balta atarım. Ne yap, elimden gelen her şeyi yaparım. Diyorsa adam da gülümseyerek... <gülüyor> ...korkmuyorum diyor. Korku bitmiş yani. <gülüyor> <gülüyor> biz, biz şeyi... ...şunu çok... E, ...merak ettik aslında. E, e, birkaç nokta var. Bir tanesi... ...devletin bir projesiyle halkın... ...bunu nasıl algıladığı arasında çok büyük fark var. Hem... ...hiçbir arada bir, bir, bir bağlantı yok. Devlet halkı hiç umursamıyor. Halk da bunu... Fark edenler ayakta olmuş durumda zaten. Eden, evet. Biz şundan fark ettik Öyle ki biri diyor ki ben bu susun suyun sesi olmadan yaşayamam. Öbürü diyor ki böyle romantik bir yaklaşım olur mu? Su yine petrol çıksa o da benim mi diyecektin orada? Evet. <gülüyor> bir de yani bir de e, bunlar bilmi yani şirket yetkilileri falan hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama buraya. Bir hafta giden insanlar burada suyu dinlemek, şırıltı iyi, hoş evet, ama değil. ondan sonra biz orayı rehabilite ediyoruz filan gibi deli saçması şeyler söylüyor. Evet. Yani orada şöyle bir dünyanın şey var. en güzel yerini evet. Evet. yeniden evet. Evet. Evet. düzenlemiş oluyorlar. Evet. Evet. Ağaçları yani kesip, kadim evet. i̇şte Halkı mümkün olsa da oradan çıkarsak, işte birkaç sene gelmese, <gülüyor> biz orada yapsak her şeyi işte peş peşe göller olacak. İşte göletleri etrafında rekreasyon alınları, bantları falan konulacak. Döndüğü zaman ne kadar güzel. Yani sanki Böyle çok kurak hiçbir şey üretmez bir yerde bir yeşil bir vaha yapmaya çalışıyormuşuz. Evet, bu gibi. da yetkililerin esasında bölgeyi <gülüyor> ve bölge insanı hiç tanımadıklarını gösteriyor. Evet ve bu ya hukukun da hakikaten yeterince çalışmadığının çok bir sürü örneği var yani. Çünkü bir kere zaten yürütmeyi durdurma kararı alınmasına rağmen gene de daha filmin başlarında bir yerde görüyoruz. Devam ettiğini, bütün evet. ağaçların kesildiğini ve şeylerin hafriyatı yapılıp atıldığını, molozların filan. Evet, tünellerin açıldığını gece bile evet, çalışmalar gece oluyor. Evet, gece çalışıyor. İkizleri ya, orası. mahkeme karar veriyor ama e, hakim gidip orada işi durduracak değil. E, mülki amirler... E, Mahkemenin verdiği kararı uygulamak zorundan onu yapmıyorlar bir türlü evet. değişik baskılar. Ayrıca biz filmin başında da e, anayasanın 56. maddesini evet. hatırlatıyoruz. Ve filmin içerisinde de vatandaşlar bunu birkaç kez yineliyorlar. E, o kahve toplantılarında, halkı bilen bilgilendirme toplantılarında veya derebekçileri de bunu savunuyor. 56. madde anayasanın 56. maddesi zaten bireyi yaşadığı bölgeyi korumakla yükümlü kılıyor. Dolayısıyla onların yaptıkları son derece geçerli, anayasal bir hak. Devleti vatandaşa eşit sorumluluk veriyor orada. Hem birey hem de devlet korumak zorunda yaşadığı çevreyi. Evet. Çok önemli bir nokta bu. Şimdi belki de bunu, bunu biraz genişletmekte fayda var. Dünyada da şimdi yeni bir hareket gelişmekte. Özellikle işte Koçabamba toprak ana bildirgesi Hı. ve bu Birleşmiş Milletler'de de Türkiye gibi 41 ülke maalesef hala çekimser onaylamadı. Hayır da diyemedi ama kimse. Yani tabiatın Doğanın kendisine ilişkin hakları e, olduğunu yani yaşamasa bile suyun da canlı olmayanların dahi kayanın filan bile ve bunları korumakla da bütün vatandaşların dünya vatandaşlarının yükümlü olduğuna dair bir bildirge geçti. Önce Bolivya'da Koçabamba'da toplanan şeyde e, şimdi bu yönde e, işte Ekvador'da da e, anayasaya ilave edildi yani bu korumak bir yükümlü anayasal yükümlüktür. Korumayan cezalandırılır bozan filan diye tabiatın hmm. haklarını bu bu bu gibi bilgileri de paylaşmakta yarar var herhalde e, buranın i̇şte, yani belki bilmiyorlardı şey fark ettik biz hani herkes orada kendi bölgesiyle sınırlı kaldığı için çok da fazla bilmiyor dünyada bırakın dünya yan, yan vadide ne olduğunu pek farkında değil biz böyle ona yakın film bulduk. Dünyanın farklı yerlerinde benzer sorunların yaşandığı ülkelerde yapılan filmler. Onları çevirip altyazı ekleyip Şükrü'ye verdik. Orada e, kendi dondurmacı dükkanının üstünde fındıklı da gösterimler yapmış. Hani bakın bu bizim başımıza gelen bir tek bizim başımıza evet, gelmiyor. Bu, bu hayati yani, önem evet. taşıdı. Yani bu sizin filmin de başka yerlerde bu bir avuç Hı. cesur insanın bütün yani Ege'de de benzeri mücadeleler olan yerlerde Tabii, şu muhakkak. Şu bütün Türkiye'de gösterilmesinde yararlı. Evet. Çünkü çok ders çıkıyor. Yatay bir örgütlenme. Yerel ve yatay aslında. Ya şunu anlat DSE'nin bir haritası var. 2023'e kadar Türkiye'deki e, santral projelerinin e, gelmesi düşünülen yer. E, 2500'e yakın HES projesi. Hatta bir harita var. O harita şöyle. Siz bütün nehirleri çizmeseniz bir haritanın üstüne sadece santrallerin yapılacağı yerleri nokta olarak verirseniz Neylin akış yönünü bulabiliyorsunuz değil mi evet o kadar yoğunlukta yani bu tam bir katliam aslında ve yapılabileceğini sanmıyorum çok bir şeyin Yakup Bey'in de avukatında bir yerde söylemiş olduğu gibi yani yüzde iki ila üçünü kurulu güç enerjinin sağlayacak evet. Türkiye için bunun miktar. için çok az bir miktar için böylesine bir daha asla geri getirilmesi söz konusu yani hı. en azından yüzyıllar boyu bir daha eski haline getirilemeyeceği evet. tahribatın hı hı. ve kendi varlık sebeplerinin elinden alınabileceklerine hı. ihtimal vermiyorum. Orada evet. bir şey güncelleyelim. 2008'de yapılan röportajdaydı. Şu anda mesela Karadeniz bölgesinde planlanan Doğu Karadeniz'de 750 santralin hepsini yapsalar bile tüm sisteme katkısı yüzde onun biraz üstünde şu anda. Öyle Ama 10 sene sonra bu yüzde beş inecek. Türkiye'nin genelinde yapılanları gözenle aldığınız zaman. Hem öyle hem de bir de bir kısmı da devreden çıkacak zaten herhalde. Zaten oradaki insanlarla bile. görüştüğümüz zaman derilerin suların azaldığını söylüyorlar. Memnuna Nine, Aralı Vadisi'ndeki bilge kadın zaten şöyle diyor su bize küstü diyor su evet. azaldı. Yarım da akmıyor artık çeyrek akıyor. Yani bu gözle görülür, fark edilir bir biçimde suların azaldığını söylüyor halk. Ve onun üzerine siz bir hidroelektrik santral yaptığınız zaman yani can suyunu bırakmanız mümkün değil. Ve oradaki doğal hayatın devamı için, alabalıkların devamı için, iklimlendirmenin devamı için bu mümkün görünmüyor. Yani siz bir vadiyi kurutmaya başlıyorsunuz. Evet, şey de mesela... Çok ilginç. Yani hangi birine bakacağım şaşırdım. Biraz not aldım ben. Mesela beni gerçekten etkileyici bulduğum bir çobanın, 30 senedir çobanlık evet. yapan ismini şimdi hatırlamıyorum. Ali mı? Topaloğlu. Ali Topaloğlu'nun söylediği de çok çok temel bir şeyin altını çiziyor. Böyle faydası zararının anlatılması lazım. Evet. Böyle tepeden inme olmaz. Gelsinler olmaz. anlatsınlar. Eğer hakikaten bizim yararımız olduğuna bizi ikna ederlerse o zaman bakarız demeye getiriyor. Ama yoksa bilgilenme olmadan bu işi kabul edemeyiz. Benim çocuklarım da kabul etmez ve torunlarım da kabul etmez evet. diyor. Bu bundan daha temel bir demokratik talep, duruş düşünemiyorum doğrusu ve evet. şimdi dünyanın dört bir tarafında da çok ilginç şeyler oluyor aslında. Yeni bir olay var. Amerika'da da korkunç bir dağların dağlarda açık. Şimdi Türkiye'de de Afşin Elbistan'da da gördüğümüz gibi bu Kahramanmaraş'taki çöllolar kömür sahasında, açık kömür sahasında da yapılan şeyler. Surface mining diyorlar galiba ona. Strip mining. Ta, surface mining hmm. ve strip mining de diyorlar. Bunların bütün hem yerel toplulukları tamamen mahvettiğini yani çocuk çocuk artık hiçbir hayat kalmadığını onun etrafındaki kasabaların komşuluk ilişkilerini de mahvettiğini e, söylüyorlar ve Wendell Berry gibi mesela çok eski bir 30'dan fazla kitabı olan bir felsefeci şair yazar gidip Kentaki'de hükümetin binasının önünde sivil direnişe kalkıyor çünkü başka yol kalmadı diyorlar evet. bu aynı şeyi burada da görüyorum yani e, en önemli çevre ise bu, en önemli çevresel kaygımız bu kömür çıkarılması diyor mesela şu anda. Çünkü işte küresel ısınma vesaire emisyonların büyük bir kısmı ama mesele yalnız küresel ısınma meselesi değil. değil. Bütün toplum ilişkilerini, insan ilişkilerini mahvediyor. Bu şirketler komşu, kötü komşu diyor. Yani komşuluk hı hı. ilişkilerini de toplumu mahvediyor diyor ki aynı şeyi mesela sizin filmi evet. seyrederken de söyleyenler de var zaten. Evet, evet. O baştaki e, e, keçi Emeryamanın bunu açıkça söylüyor artık elektrik geldi televizyon geldi belki huzurumuz ama, yok diyor huzur bitti diyor komşuluk da kalmadı evet. evden evde. Sohbet evet. yok huzurlu bir şekilde sohbet edemiyorsunuz çünkü herkes televizyona bakıyor anlamsız bir şekilde başkaların hayatını izliyoruz. Oysa evet. sizin çok önemli meseleleriniz var orada. Evet, toplumsal hayatı da derinlemesine etkileyen bir e, durum bu doğrusu. Tabii orada inşaat sırasında bazı insanlar iş buluyor 2-3 yıl boyunca. Evet, Ama ondan sonraki istihdam denilen şey santral başına ortalama 10 kişi. Ya yani Siz bir santralde 20, tane, 20 santral yaptığınız zaman bir vadede 200 kişiye en fazla iş bulursunuz. Ve turizm gibi hiçbir şey yapmadan... E, epey büyük bir gelir e, olma şansınızdan da olmuş oluyorsunuz. Evet. Şimdi, evet maalesef bitirmek üzereyiz. Yani e, bir e, HES türküsüyle mi e, bitirelim? E, evet, Yani ben bir kez daha söyleyeyim. Ne zaman e, gö Pazar gösterime günü, giriyor? Onu e, lütfen söylerseniz. Evet, bu 20 sürü. Şubat Pazar günü saat 17.30'da 17. pardon e, AFM Fitaş Beyoğlu'nda e, İlk gösterimini yapacağız. Daha sonraki gösterimi de 22'sinde 22 Şubat'ta salı, 15. salı günü 15.30'a. Ankara'daki gösterimi de 2 Mart'ta olacak. Evet Rüya Köksal ve Aydın Kudu çok teşekkür ederiz. Gerçekten birçok yönüyle ya yani sanatsal yönüyle de etkileyen bir olay. Hepimizin hayatını derinlemesine etkileyen bir mesele üzerine Debirkeşayan bir film gerçekleştirmişsiniz. Asıl kahramanları da yörel yörenin insanları aslında gerçekten başta kadınlar olmak üzere bir e, şeyle müziğimizde var galiba değil mi? Müziğimizde var. E, filmden sesler de var. Nasıl uygun görürseniz isterseniz Menile Hanım'ın sesini de dinleyebiliriz. Türküyle de galiba bitiriyoruz. Tamam. La da, nele, Da. Böylece de programda bitmiş oluyor. Hepinize günaydın. <Gülüyor> açık kastediyor